Bak şimdi Allah'a övüyoruz. Vellezî huve yut'imunî yut'imunî ve Odur beni. O o beni doyurandır. Bana su verendir. susluğumu giderendir. Beni sulayandır. Ve izâ merittu fehuve Ben hasta olduğum zaman o bana şifa verir. Bak hep Allah'a bir övüyorsun önce. Beğenmiş. Vellezî yumîtunî O Allah'tır ki beni öldürür, beni diriltir. Bunun gibi bak baktığımız zaman şu ara suresine meal için 78'den e, 78'den 87'ye kadar okuyun hep Allah'a övgü var. Bu ayetlerde ne anlıyoruz? Biz demek ki dua edildiği zaman biraz Allah'a övgüde bulunmamız lazım. Mesela elimizi açtık. Ya Rabbi sen büyüksün, yeri göğ yaratansın, her şeyin sahibisin, güç kudret sahibisin. Ya Rabbi alçaltan sensin, yükselten sensin, fakirleştiren sensin, zenginleştiren sensin. Senden öte hiçbir şey yoktur. Sen hepimizin üzerine karşısın. Böyle Allah'a öveceksin sonra kendine isteyeceksin artık. Tamam mı? O zaman birinci şart neymiş arkadaşlar? Adab, Adabı göstermek Allah'a karşı inşallah. Tamam mı? Evet. Bu birinci şart. adab. Evet. Hatta bir tane hadis var. Ee, hadiste diyor ki <gülüyor> ne, yani Nebi Sallallahu Aleyhi mesela dua ederken edep, edepten yani edebe dair söylediği sözler var. Edeb. bir tane adam bir tane adam e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturuyor bir adam giriyor e, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına Na, tabi mescitte namaz kılacak hemen tutuyor namaz kılıyor e, sonra diyor ki e, Allah'ım diyor Allah'ım Allah beni bağışla diyor Allah'ım Allah bana rahmet et diyor sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki birisine eee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 Ya Rabbi işte ben günahım. Ya Rabbi ben böyle böyle yaptım. Böyle böyle suçum var benim. Günahlarını duada itiraf etmek. Mesela Allah Kur'an'da ne بيقول? Mesela Araf suresinde e diyor ki ey Rabbena zulmna Rabbimiz biz ne yaptık? Kendimize zulmettik. Bak itiraf var burada görüyor musunuz? Kendimize zulmettik ve ellem tagfir ve terhamna. Eğer sen bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen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 İtiraf etme ya abi ben kendime zulme diyorum, Rabbi ben aciz kulum, ya Rabbi sen olmasan ben helak olurum, çok günahkarım vesaire. Günahlarını itiraf etmek Allah. A. Bu da Kur'an'da bu zaten e, mevcut. Hatta Nebi Soselim'in Ayşe radıyallahu an bu ifk hadisi var. Ayşe radıyallahu an'a zina suçu atılan e, rivay, ifk a, e, hadisesi derler ona. E, orada Nebi Soselim diyor ki, emma ba'du ya Ayşe. Bundan sonra diyor ki, ey Ayşe. İnnehu kad belagani bana ulaştı ki anki senden kezava keza senden bana böyle böyle yani senin hakkında bana böyle böyle şeyler ulaştı diyor diyor ki fe in kunte e beri etun eğer sen bundan beriysen yani sana bu senin hakkında bu söylenen şeylerden eğer sen beriysen çünkü Nabi Sallallahu Aleyhi ve haberi yok Allah bildirmeden Nabi Sallam bilemez kalplerdekini veya Nabi Sallam e, e, hiç gaybi bilemez bir şeyi bilemez yani şu an mesela Nebi Sasserim bizim ne yaptığımızı bilmiyor yani çok büyük yanlış anlaşılmalar var yani Nebi Sasserim bizim her adımızı biliyor her şey cık, bunlar Allah korusun böyle bir şey yok yani ha Nebi Sasserim bir salak getirsek Allah ne yapar bir melek ona ulaştırır onda bir sorun yok ama Nebi Sasserim şu an bizi duymaz bilmez hatta havuzun başına geldiğinde sen onların ne yaptığını bilmezsin diyor hadiste geçtiği gibi sen onların nerede olduğunu bilmiyordun diyor vesaire. Tamam. Şimdi e, diyor ki o yüzden Ayşe bak nebi sallallahu aleyhi ve sellem bilmiyor demek ki. Eğer diyor sen bundan beriysen feseyuberrüke Allah. Allah sen bundan beriysen Allah da seni bundan beri edecektir zaten. Ve in kunte emlel ve in kunti emlalti bi zenbin eğer sen bu günaha irtikab etmişsen, bu günaha işlemişsen festağfirillah. Allah'a tövbe et. Ve tübi ileyh. Ve ona yani Allah'tan bağışlanma, mağfiret dile ve ona tövbe et. Fınn el abde muhakkak ki kul, muhakkak kul. İza itiraf ederse, bakın dikkat edin, kul eğer itiraf ederse, tüm metave, sonra tövbe ederse, taba Allahu aleyh. Allah onun tövbesini kabul eder. Şimdi Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi Ayşe'ye? Ayşe radıyallahu Allah'a dedi ki, eğer senin hakkında bana böyle böyle şeyler ulaştı.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 azmetmek azim göstermek isterken Çünkü Nebi sallallahu aleyhi diyor ki sizden birisi dua ettiği zaman izâ daa ehadukum falyazim el mesele. sizden birisi dua ettiği zaman ne yapsın istemede azmetsin Yani şöyle demesin yani istemede azın ne demek ya Rabbi bana ver desin yani bana ver ya Rabbi istiyorum Hani kesin. Yani şöyle demesin diyor. Velaye kulenne Allahumma in she'te fa'atine. Ya Rabbi eğer dilersen bana ver. Böyle demesin diyor Nefis vesas Ya Rabbi dilersen bana bunları ver. Yok. Biraz ısrar etsin, istesin yani. Tamam? Israr edin duada. Çünkü Allah azze ve celle o kadar gani zengin ki, Anlatabiliyor musun? Yani ya Rabbi istersen dilersen ver hani dil. Yani bir hani çok mu böyle zenginiz ya Rabbi işte yani aslında ben öyle pek muhtaç değilim ama işte sen lazım istemişken bu olmaz. Hiç diyeceksin biz fakiriz yani. Tamam? Mı? Biz fakir kuluz yani biz aciziyetimizi belirteceğiz ve üzerine gideceğiz. Ya Rabbi bana ver. Ben istiyorum ya Rabbi lârim. Tamam? O yüzden nebi asalhan diyor ki şöyle demesin. Yani e, Allahumma en şe'ate fe'atini. Ya Rabbi eğer istersen bana ver. Ama sonradan şu sahabe gibi olmasın o konular so isteyen. Sonra diyor ki fe innehu la Çünkü Allah'ı yani ikraha sokacak yoktur. Tamam? Al. Evet. Hatta başka bir hadiste de ki bu hadis Bukhari'de zaten. Başka bir hadiste de diyor ki o hadis, bu hadis de Bukhari'de Sizden birisi şöyle demesin Allah'ım eğer dilersen beni bağışla demesin. Bilakis Allah'ıma akhfirli diyeceksin. Veya Allah'ım beni bağışla diyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım merhamni inşi'te demesin diyor. Mesela ya Rabbi dilersen bana merhamet eyle. Böyle demesin diyor. Hatta diyor ki liyazimil mes'ele. Bilakis isteğini ne yapsın? Tekit ettirsin. İstesin yani. Ya Rabbi beni affet.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 10 10'da ya Hamza abi benim boğazım kurudu biraz su içeyim. Ezandan 5 dakika önce titreyecek çay içiyorum. Tabi tabii. İnşallah. Evet. 5. ada arkadaşlar. Âlimler diyor ki el iksaru mine'd duai fi'r raha. Rahatlık anında, bolluk anında, rahatlık anında çok dua etmek. Rahatlık anında dikkat edin. Rahatlık anında çok dua et ki şükürle dua ama hocam.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 diyor ki men sarrahu en yesteciballahu lehu inda şada bakın ama sebebi ne? Kim Allah'ın kendisine zor anlarında, şiddetli anlarında yardım etmesini icabet etmesini isterse liyahzim el isterse felyuksirudua raka rahatlık anında duayı kılsın. Bak kim şiddetli anlarında duasının kabul olmasını isterse çünkü neden?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 Başkası için isteme kendi için istemeden daha mı e, kuvvetli kabulü oluyor? Aynı hadisin söylediğini söyleriz. Kim kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemese iman etmiş olmaz. Ama ne manada bu? Hani asli iman imanı aslında bahsetmiyoruz. Kamil bir iman etmiş olmaz. Yani imanda bir şey olur yani. Hayır mesela budur. Bunu deriz. Nasıl söylediğini? Yani, İstemeyip birbiriniz başkası istemek yani daha. Iyi. Mesela bu. Bütün... Başkasından istemeyi mi diyorsun? Diyor bak Mesela belki ben... Dua etmem. Ben kendime dua edeceğimi sana dua ediyorum. Ben, ben yani ben hadça gitmek istiyorum ama ben beni hadça gönder diye benim dua etmem mi yoksa bir kardeşimin benim için işte sadık hadça gitsin diye dua etmesi mi mesela? Şimdi, duaul muslimu lil muslim mustacabe diyor. Müslümanın Müslümana duası nedir? İcabet olunur. Şimdi bir...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 vesileden birisi kişinin salih amelini vesile kılması. İkincisi Allah'ın isim sıfatlarını araya vesile kılması. Mesela bağışlanma dileyeceksin Ya Rahman bana merhamet eyle. Yani diyeceksin merhamet isteyeceksin Allah'a hangi ismini kullanacağım? Rahmet eden ismini. Diyeceksin ki Ey Rahman bana merhamet eyle. Bağışlanma isteyeceksin Allah'tan hangi ismini kullanacağım Allah'ın? Bağışlayan ismi. Ya Gafur bana mağfiret eyle.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 Rahatlık anında duayı çoğaltmak. Altıncı adap, üç kere dua etmek. Yani ne manada? Mesela dua ediyorsun ya, mesela bağışlamayın. Ya Rabbi beni bağışla, Ya Rabbi beni bağışla, Ya Rabbi beni bağışla. Bu şekilde mesela istediğin şeyleri, özel şeyleri mesela üç kere tekrarlamak. Duanın adaplarındandır. Evet. Çünkü mesela Nebi Sassallam diyor ki, Allah'ım Kureyş'i sana... Bırakıyorum. Allah'ım Kureyş'i sana bırakıyorum. Allah'ım Kureyş'i sana bırakıyorum. Hiç kere dua ederdim. Mesela Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem'den çok var. Evet. Allah'ım Ebu Cehil'i sana havale ediyorum. Mesela dediği evet. gibi. Sonra Utbet -i Rebi Rebi'i sana havale ediyorum. Şeybe ibni Rebi'i sana havale ediyorum. Velit ibni Bey sana havale ediyorum. Bu Umeyye ibni Halep'i sana havale ediyorum. Bunun gibi yani. Tamam mı?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 eee edilir. Çünkü Allah Kuran'da ne buyuruyor? Kâleran bu kumud enne estecib Bana dua edin ben desin. duanızı kabul edin. Çünkü ne, e, geçen derste de hadis söyledik. Nebi sallallahu ne diyordu? ve entum muqinun Allah'a dua edin ve icabet edileceğinizi yakın bir şekilde, kalbiniz yakın olduğu halde dua edin. O yüzden Allah hüsnü zanda da bulunacağız. Ondan sonra 7. 8. adatlardan bir tanesi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 Korku olacak böyle, hem de talep olacak Allah'tan, rahbet olacak, ikisi bir arada bulunacak. Çünkü Allah e, Enbiya Suresinde buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de: İnnuhum onlar kânû yusari ona fil hayrat. Onlar hayırda ne yapıyor? Hayırda koşuşurlardı. Ve ona ne bize dua ederlerdi? Rakadan ve rahben, umarak ve korkarak. Ve kânûle ne karşıyin? Bize karşı koşu için değiller, korku içindeydiler değiller onlar diyor Allah Azze ve Celle. O zaman 9. E, do, adabı da bu arkadaşlar. Ee, onuncu adaplarından bir tanesi sesi yükseltmemek çok. Gizli sesi kısmak. Mesela ee, Allah'ın buyurduğu gibi, "O Rabbekum Tadarru'un ve Khufiyasiz Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin." Onuncu adapta, ee, onuncu adap olarak da arkadaşlar alimler onu söylüyor. Evet.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 Rabbimiz bizi bağışla ve bizden önce iman mümin olarak gelen imanlı kardeşlerimizi de ne yap? Bağışla. Önce neyle başladı? Kendi nefsimizle. Bu da Kur'an bunu e, bağışıyor. Sonra Rabbena ıgfirli ve li valideyye ve li mu'minine yevme Bu tür dualar var mesela İbrahim suresinde. E, Rabbim beni bağışla ve ana babamı bağışla ve müminleri bağışla hesap günü. Bakın burada hep nefsleriyle başlıyor yine Allah Kur'an'da buyuruyor ki vastak bir günahların için istifarda bulun walil mu'minine vel mu'minat mümin erkekler ve mümin kadınlar içinde istifarda bulun diyor Allah Azze ve Celle evet e, 13. adab e, 13. adab arkadaşlar çok istemek çok da istemek Dua'nın adaplarından bu da zaten dua dua hakkındaki rivayetlere baktığımızda bunlar mevcut çok istemek evet onda <gülüyor> On dördüncü şey, on dördüncü şeydi arkadaşlar. E, adapta. Çok istemek hocam yani şey mi? E, sürekli istemek? Tekrar sürekli, yoksa... tekrar ondan sonra raptan çok hayır istemek, hayırlı şeyler. Yani yani mesela ya o kadar çok şey isteyebilirsin ki hayırlı. Yarabbi benim ayaklarımı sabit kulu. Yarabbi beni cennete koy. Anamı bağışla babamı. Bunların hepsi istektir, çoktur. Yani. Bunları çok atacaksın. Yarab zengin. Dua, kelimeyi sarf etmek beleş. Para da alan yok. İstah istediğin kadar. 10 tanesinden 100 tane söylesen bak her ne kadar söylesen o kadar karlısın neden? 3 tane söylesen belki o 3'ü kabul edileceğim ama 100 tane söylesen belki o yüzden hani yüzde oranı artıyor ya 2-3 taneye denk gelir belki o manada şeydir yani <gülüyor> tabi aynı o şekilde ee, arkadaşlar e, 14. adapt da kendini böyle garibanlaştırmak hatta böyle ağlamaya dahi çalışmak zelil görünmek vesaire bu da duanın adaptlarındandır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 Bir dahaki derste neymiş o vakitten artık o zaman gelecek. Ama bu adab olarak e, yani önemli vakitleri dua için seçmek. İnşallah yeter. Cuma bu yani Cuma vakti. Ama o cuma vakti var ya sübhanallah. Şöyle bir kitap var şu kadar kalın. E, şu Sen kadar kalın. Sadece bu cuma olayında bir icabet vakti var ya o ne zaman? o kadar alimler var tanın yani çok böyle şey. şey tamam ama inşallah, i̇nşallah cumada da, ikindiden bir sonra. sonra, sonra. tamam evet. iyi mi Allahu alem ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn var. mesla cumada